Günaydın. Yeni bir hafta ve yepyeni değişim hikayelerinin de başlangıcı olacak belli ki. Bugün yer vereceğimiz imza kampanyalarının çoğu yakın zamanda başlatılmış ve önümüzdeki günlerde ilerlemeyi bekleyen kampanyalar. İlk haberimizle başlayalım. Haberin konusu Beş Parmak Dağları adıyla bilinen Latmos. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği yani Ecodost tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Latmos'un milli park ilan edilmesi. Ekodost, antik dönemde Latmos adını taşıyan Aydın ve Muğla arasındaki Bafa Gölü'nün doğusunda yer alan, coğrafi açıdan Batı Anadolu'nun en etkileyici ve arkeolojik açıdan en zengin bölgelerinden biri olan Parmak Dağları'nın tahişesini anlatıyor. Erken dönemlerden itibaren Latmos, kutsal dağlar arasında yerini almıştır. Zirvesindeki eski Anadolu fırtına tanrısı ile yerel bir dağ tanrısı kutsanıyordu. Burası aynı zamanda bir yağmur ve bereket kültürünün de merkezi olarak görev görüyordu. Sosyokültürel değişimlere rağmen Kürt geleneği Osmanlı dönemine kadar devam etmiştir. Ancak madencilik faaliyetleri nedeniyle bu bölgenin coğrafi güzelliği ve tarihsel anıtları gün geçtikçe zarar görüyor. Uzun bir süreden beri burada feldspat minerali çıkartılıyor. Bu ham madde ise seramik, cam ve sığhi malzeme üretiminde kullanılıyor. Yani kutsal dağ Latmos'un... 500 milyon yıllık benzersiz güzellikteki kaya şiddetli bir değişime uğrayarak banyo seramiği olarak son buluyor. Son yıllarda madencilik konusundaki teşvikler ve vergilerin azaltılmasıyla buradaki çalışmalar da büyük oranda arttı. Dördernek madencilik çalışmalarının artık dağlarda yer alan, tarih öncesi kaya resimlerini dahi tehdit ettiğini dile getiriyor. 1994 yılında arkeolog Dr. Annelize Peşlov tarafından, Keşfedilen kaya resimlerinin M.Ö. 6 ila 5 bin yıla dayandığı son yıllarda Anadolu arkeolojisinin en önemli keşifleri arasında. Bu kaya resimlerinin 170'ten fazla olduğu biliniyor ve içerisinde ağırlıklı olarak yerleşik hayata geçişe bağlı olarak toplumsal değişimi yansıtan aile betimlemeleri yer alıyor. Ekodos Derneği diyor ki Akdeniz Havzası'nda ve tüm Ön Asya'da bu resim sanatı örnekleri eşsiz. Felspat mineral madenciliğine son verilmezse Anadolu ve Ege yegane bir arkeolojik doğa değerini kaybedecektir. Latmos, 8 bin yıllık bir dönemi kapsayan bir açık hava müzesi konumundadır. Ayrıca kayaların doğal aşınmaları nedeniyle dünyada az görünen bir coğrafya parkı niteliği de taşımaktı. Burada yetişmiş fıstık çamı ormanları yani Pinus Pinea, Türkiye'nin en büyükleri arasında. Bölgedeki tarihi geçmişe, kültürel mirasa ve biyolojik çeşitliğe dikkat çeken dernek şunları hatırlatmış. Felspat minerali Türkiye'de başka bölgelerde de bulunabilir. Oysa Latmos, dünya, kültür, doğa ve mirası yönünden eşsizdir. Açıkladığımız nedenlerden dolayı, NABU Derneği Almanya'dan, WWF Türkiye ve Kuşadası'nda yerleşik doğa koruma derneği olan Ekodost, Associazione Internazionale di Archeologia Classica, AYAK, yani İtalya'dan bir kurum ve Association pour le Rionement de l'Art la Parietel Européen yani Arape, Fransa ile birlikte Latmos'un korunmaya alınıp milli park edilmesini talep ediyoruz diyorlar. İtalya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan pek çok sivil toplum kuruluşuyla bir araya gelmişler ve bu kampanyayı Latmos'u kurtarmak için başlatmışlar change.org sitesinde. Latmos'un kare resimlerinden geliyoruz Ankara'ya. Ferhat Güler tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Güven Park'ta oturan kişilere sık aralıkla gelip zorla çay vermeye çalışan, insanları rahatsız eden çaycıların temizlenmesi. Ferhat diyor ki Güven Park'ta insanlar aileleri, sevgilileri ve arkadaşlarıyla herhangi bir bankta otururken bir kafe tarzı işletme gibi her an, her saniye, her açıdan bir çaycı çıkıyor ve insanları çay içmek zorundaymış gibi mecbur bırakıyor. Sabahtan akşama kadar zabıtaların, güvenlik görevlilerin, polislerin kol gezdiği bir yerde insanları zor durumda bırakarak, ısrar ederek bıktırıyorlar. Oturup dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek için gittiğimiz bir yerde böyle olayların olması rahatsızlık verici. Ankara Büyükşehir Belediyesi duruma el koymalı diyerek kısa ve net bir biçimde talebini dile getirmiş kendisi. Ankara'dan Kadıköy'e geçiyoruz. Evren Mevlanoğlu tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Fenerbahçe Lisesi'nin İmam Hatip Lisesi olmaması. Evren Fenerbahçe Lisesi'nin İmam Hatip Lisesi olacağı yönünde çıkan haberleri çok kırgın ve kızgın olduklarını dile getirmiş. Demiş ki Fenerbahçe Lisesi Kadıköy'ün gözbebeği bebeği Bağdat Caddesi'nin en güzel yerinde bulunan 1968 yılından bu yana sayısız mezun vermiş başarılı insanlar yetiştirmiş bir okuldur. Biz mezunlar olarak okulumuzun İmam Hatip Lisesi olacağı ile ilgili çıkan haberler nedeniyle son derece kırgın ve kızgınız diyerek talebini dile getirmiş. İmam Hatip Lisesi olmasın, olduğu gibi kalsın diyor. Sırada bir nükleer santral kampanyası var. Daha doğrusu nükleer karşıtı bir kampanya var. Tamer Garip tarafından başlatılmış. Diyor ki Mersin'e nükleer santral yapılmasın. Nükleere inat sen de bir imzanı at diyerek söze giren Tamer. Mersin Akkuyu nükleer istemiyor, güneş, rüzgar, su bize yeter diyor. Tamer'in soruları var, diyor ki peki ne diyorsunuz? Nükleerle yaşamak istiyor musunuz? Nükleerle yaşamak istemiyor musunuz? Nükleerle yaşamak istemiyorsan harekete geç, geleceğin hakkında söz sahibi ol. Bu kritik ülke sorununu halkın iradesiyle sonuca ulaştırmak için destek ver. Bu kritik ülke sorununu kritik olarak oluşturulabilecek bir kamuoyu ile çözüme taşımak için harekete geç. Geleceğine sırtını dönme. Tamer başlattığı kampanyayla Mersin'i nükleerden kurtarmak isterken şu anda nükleer santral ve atık yönetimi konusunda Change.org'da 20'nin üzerinde kampanya devam ediyor. Nükleer konusunda başlattan kampanyalar hakkında bilgi almak isterseniz Change.org adresine gidip sayfanın üst bölümünde yer alan arama kutucuğuna nükleer yazarak bu konudaki kampanyaların listesine ulaşabilirsiniz. Geldik son haberimize. Songül Duzan tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi her okulun bir köpeği olması. Aslında fikrin bir arkadaşına ait olduğunu ama duyar duymaz bu konuda bir imza kampanyası başlatılabileceğini düşündüğünü söyleyen Songül. Diyormuş ki biliyorsunuz ülkemizde binlerce okul var ve her okulun bir sokak köpeği sahiplendiğini düşünsenize sokakta kalmış bir sürü çaresiz köpeğin bir evi olması ne müthiş olurdu. En cana yakın bize sahip çıkan en sıcakkanlı hayvanlarımız onlar. Eğer bu kampanyamız gerçekleşirse en azından bir nebze olsa azalır aç kalan, şiddet gören köpeklerimiz diyerek talebini dile getirmiş. Okulların sokak hayvanlarını sahiplenmesi ve öğrencilerine hayvan sevgisi aşılaması gerektiği konusunda öğrenciler tarafından açılmış kampanyalardan bir tanesi. Diyoruz ki Milliyetin Bakanlığı buna kulak versin. Bütün bu kampanyalara Change.org sitesinde arama bölümünden İstediğiniz kelimeyi yazarak ulaşabilir ama siz de bir kampanya başlatabilirsiniz. Esenlikler diliyoruz.